Sana yaslan sadece dinle Her şey boş ver bu şarkı çalsın Bir kere olsun kalbini dinle Kuralları bıraksın sınıfta kalsın Sensizlik ve de sessizlik var Duyup da kabul edemediğim bir yankı Aklı salla bu densizlik Seni sever mi olsa kalbin aklı Vazgeçmek korkakların işidir Saramazsın kanatırsa gönlünü Pişmanlık gelecekteki eşidir Keşkelerle çürütürsün ömrünü Geçmişin sorar ve şimdi Anılar hep yorar adın samatem Gölgeler sarar geceler içinde Batlamış bir gün kalırsa zaten Mutlu olursun kandır kendini Herkes kendi kabuğuna çekilmiş Aynalar hatırlamazsa ismini Beden de gençliğin terk edilmiş Jindan olursa bir dört duvar arası gözleri bağlarsın izleri kapanıp geçmez yarası çaresizce haykırıp ağlarsın hepsine lanet bunu görme sakın çok mu büyüksün beni duyma sakın Gerçeğe sırtı dönüp kaçmak için seni seven elleri hiç tutma sakın günü gelince derdini kim taşısın derdimi gömüp de sola varmışken kalbim seni sevmeyeni yaşatsın ben senin ölmeye razıyken